Ebu Duhan'a radıyallahu anh kendisini büyük babası olan Karaşa'nın oğlu diye tanıtıyordu. Bazen de bağıran kişinin kim olduğu sözlerinden anlaşılmıyordu. Ensar'dan birinin şöyle bağırdığı duyuluyordu: "Al işte ben Ensar'dan bir gencim." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o gün birkaç kez "Ben İbn el-Avati kim?" yani "Ben Atikelerin oğluyum" diye bağırdı. Atikeler derken bu adı taşıyan ninelerini kastediyordu. O sırada karşı saflardan kimliğini açıkça söyleyen bir adam çıktı ve bana kim karşı çıkacak ben Atik'in oğluyum dedi. Bu adam Hz. Ayşe'nin tek öz erkek kardeşi ve ailenin tek Müslüman olmayan ferdi olan Ebu Bekir'in oğlu Abdülkabe idi. Ebu Bekir radıyallahu anh kılıcını ve mızrağını çekip ilerledi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan önce davrandı. Kılıcını kınına sok dedi ve yerine dön bize arkadaşlık et. Bir grup atlı daha Müslümanların arkasından yaklaşmaya başladı ve geri çekilen Kabe'nin önüne doğru ilerlediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için kim kendini verecek dedi. Ensardan beş kişi kılıçlarını çekip saldırdılar ve şehit oluncaya kadar çarpıştılar. İçlerinden sadece biri, o da ağır yaralı olarak kurtuldu. Fakat onların yerine alacak yeni yardım gelmişti. Ali radıyallahu anh, Zübeyir radıyallahu anh, Talha radıyallahu anh ve Ebu Dücane radıyallahu anh ön saflardan ordu ile birlikte geri çekilmişlerdi. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ulaşmadan önce düşman tarafından atılan bir taşla Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın alt dudağı yırtılmış ve dişlerinden biri kırılmıştı. Birden bire yüzünü kan kapladı. Fakat o elinden geldiğince acısını göstermeyerek Ali ve diğerlerini iyi olduğu konusunda teskin etti kan kaybından zayıf düşen, bayılan talha dışında hepsi düşmanın üstüne tekrar yöneldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anha, kuzenine bak dedi. Fakat talha hemen kendine geldi. Onun yerine ileriki saflara saatli Zühre ve hazreçli Haris ibni Simme katılmıştı. Bu yeni grupla desteklenen Ali ve arkadaşları düşmana öyle ölüm saçtılar ki, müşriklerin geri çekilmesiyle birlikte şehit olan beş ensarın cesedi de açığa çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu getirmek için iki adam gönderdi. Ayağını yastık gibi adamın başına koydu ve adam ölünceye dek ayağını hareketsizce orada tuttu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bilim ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır. Daha sonraki yıllarda da o günün ne kadar muhteşem ve hayır dolu bir gün olduğunu hatırlar ve şöyle derdi. Keşke o dağın eteklerinde arkadaşlarımla birlikte öylece kalsaydım. Müşrikler yavaş yavaş kaybettiği alanları tekrar kazanmaya başlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çevresindeki grubun okları bitmek üzereydi. Kısa bir süre sonra herkes kılıç ve mızraklarını çıkarıp yakın dövüş yapmak zorunda kalacaktı. Hem de bir Müslümana dört kafir düşüyordu. O sırada aniden yan tarafta bir atlı belirdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu gruba doğru ilerledi. ''Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nerede?'' diye bağırdı. ''O yaşadıkça ben yaşayamam.'' Bu adam zaten Müslümanlara büyük kayıplar verdirmiş olan Mekke'nin dışındaki Kureyşlilerden İbni Kami'a idi. Gruba hızla bir göz atarak hedefini hemen fark etti. Atını mahmuzlayıp hiçbir miğferin dayanamayacağı güçlü bir kılıç darbesi indirdi. Fakat Talha hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı ve kılıcı görür görmez kendini Peygamber aleyhissalatu vesselamın önüne attı. Hayatı boyunca kullanamayacağı bir elin parmaklarını kaybederek başka bir yara almaksızın darbeden kurtulmuştu. Darbe hemen Peygamber aleyhissalatü vesselamın başının yanından geçmiş miğferini çarpıp iki demir parçasının Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzüne saplanmasına neden olmuştu. Omuzundan geçerken de iki kat zırhını parçalamıştı başının yan tarafına gelen bu darbeyle peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yere düştüğünü gören kafir atını mahmuzlayıp geldiği hızla geri gitti. Fakat diğerleri yine de saldırıya karşı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çevrelediler. Mahzumlu Şemmas peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde vuruluncaya kadar savaştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun bu hareketini yaşayan bir zırha benzettiğini söyledi. O vurulunca yerine başka bir adam geçti. Arkasından da kılıcını çekmiş bir halde Nuseybe bekliyordu. Bir ses belki de İbni Kami'a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü diye bağırdı. Bu ses tüm düşmanı kapladı ve hepsi Hubal ve Uzza'yı övüp yücelten sözler söylediler. Uhud bu sözlerle çınlıyordu. Kaçıp dağa sığınan Müslümanlar pişman olmuş ve üzülmüşlerdi. Cesaretini kaybeden daha birçok Müslüman da elinden geldiğince hızla dağa doğru kaçıyordu. Fakat istisnalar da vardı. Bunlardan biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi olan ve kendi adını taşıyan Enes'in dayısı Nadr'ın oğlu Enes'ti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de bir okla öldürülen oğlunun Firdevs cennetinde olduğunu haber verdiği kadın Enes'in kız kardeşi yani Nadr'ın kızıydı. Enes radıyallahu anh yaşama arzusunu yitirmiş ve kendilerinde ne savaşa devam etme ne de kaçma isteği kalmamış iki arkadaşını gördü. ''Niye burada oturuyorsunuz?'' diye bağırdı. ''Onlar Allah'ın Resulü öldürülmüş.'' dediler. Peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün dedi. Ve savaşın en yoğun olduğu yere doğru ilerledi. Daha sonra Sa'd ibn-i Muaz radiyallahu onun kendisine şöyle bağırdığını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söyledi. Cennet, Uhud'un öbür tarafında cennet kokusu alıyorum. Ey Allah'ın Resulü dedi Sa'd. Ben onun savaştığı gibi savaşamazdım. Savaştan sonra Enes radıyallahu anhı 80'den fazla yara almış bir halde buldular. Yaralardan tanınmayacak hale gelmişti. Onu kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi. Müslümanların tekrar savaş meydanına dönmeye başladığını gören Kureyş geri çekilmeye başlamıştı. Çünkü müşriklerin çoğu savaşın bittiğini düşünerek çabalarını azaltmışlardı. Henüz ölüler sayılmamıştı fakat tahminen Bedir'dekilere tekabül edecek kadar Müslüman'ı şehit etmişlerdi. Yanı sıra tüm bu karışıklıkların asıl nedeni olan adamı öldürmekle amaçlarına ulaşmışlar, yeni dini bastırıp tekrar eski düzeni kurmuşlardı. Ya lal hubal, ya lal uzza, Kureyş'in, tümünde görülen bu yavaşlama, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, can siperane koruyan yirmi adamın bulunduğu grubun çevresindeki atlılarda da görülmeye başladı. Mekkeliler, bu adamları esir almayacaklarını ve ölene dek savaşacak olan bu adamların, kendilerinden de birkaç kişiyi öldüreceğini anlamışlardı. Asıl amaçlarını gerçekleştirdiklerine göre, seçilecek en iyi yol, onları bırakıp zafer kutlamalarına başlamaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen hemen kendisine gelmişti. Düşman çekilir çekilmez ayağa kalktı ve arkadaşlarına kendisini takip etmelerini söyleyerek düşmanı gözleyebilecekleri ve sığınabilecekleri bir nehir yatağına doğru ilerledi. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam yüzüne saplanan metal parçaları nedeniyle çok acı çekiyordu. Bu yüzden de bir müddet durdular ve Ebu Ubeyde birbiri arkasına iki metal parçasını dişleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünden çıkardı. Fakat yara tekrar kanamaya başladı. Bunun üzerine Hazretli Malik ağzını yaranın üstüne koydu, kanı emdi ve yuttu. Malik Medine'deyken, Önümüzde iki iyi şeyden biri var diyen ve hemen hemen ölüm durumunda olan Şemmas'tan sonra orada bulunanlar içinde en ağır yarası olan adamdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Kim benim kanımın kendi kanına karıştığı bir adam görmek isterse Malik İbni Sinan'a baksın. Ebu Ubeyde de bu söze dahildi. Çünkü metal parçalarını çıkarırken iki dişi kırılmış ve ağzı kanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara ''Benim kanımın dokunduğu kişiye ateş ulaşamaz.'' dedi. Bu küçük grup nehir yatağına doğru ilerlerken daha önceden Uhud'a sığınan Müslüman grup onları karşılamaya geldi. Ka'b ibn Malik herkesten önce yapısı ve görünüşü peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benzeyen fakat yürüyüşü daha yavaş olan birini gördü. Daha sonra yaklaştıkça Ka'b baktığı kişinin gözlerinde başkalarıyla karıştırılamayacak olan o parlaklığı görünce arkasındakilere "Ey Müslümanlar, gözünüz aydın. Bu Allah'ın Resulü." diye bağırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sessiz olmasını söyledi. Bu haber ağızdan ağıza dolaştı. Adamlar aceleyle geliyor ve onun yaşadığını gözleriyle görmek istiyorlardı. Sevinçleri o kadar büyüktü ki, sanki yenilgi bir anda zafere dönüşmüştü. Fakat Kâb'ın sevinçle bağıran sesini yanındaki bir Kureyş süvarisi duymuştu. O, Umeyye'nin kardeşi Ubey, yani Avd adlı atının üstündeyken peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi öldüreceğine yemin eden adamdı. Kurbanının ölüm haberini duymuş ve cesedini gözleriyle görmek için araştırıyordu. Tam o sırada Kâb'ın sesini duymuş ve vadi yatağına doğru ilerlemeye başlamıştı. Müslümanlar onu görünce karşılamak için ona doğru döndüler. ''Ey Muhammed'' dedi Ubey. ''Eğer sen kaçarsan ben seni bulamaz mıyım?'' Ashabdan bir grup peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çevresini sardı. Diğerleri de Ubey'e saldırmak üzereydiler. O sırada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara ellerini bırakmalarını söyledi. Daha sonra bu olayı anlatanlar peygamber aleyhissalatu vesselamın kendilerini bir devenin arkasındaki sinekleri kovalaması gibi itip onların arasından kurtulduğunu söylediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Haris İbni Simme'nin elinden mızrağı aldı ve hepsinin önüne çıktı. Hiçbir hareket etmeksizin onun bu cesaretine ve kararlılığına baka kaldılar. İçlerinden birinin dediği gibi Allah'ın Resulü bir şeyi yapmaya niyet ederse hiçbir güç onu bu işi yapmaktan alıkoyamazdı. Ubey kılıcı havada peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı. Fakat o vurmadan peygamber aleyhissalatü vesselam mızrağıyla Ubey'i vurdu. Ubey bir boğa gibi bağırdı, neredeyse atından düşüyordu. Fakat dengesini tekrar sağladı ve arkasından dönüp yokuş aşağı Mekke kampına doğru hızla kaçmaya başladı. Kampta yeğeni Safvan ve kabilesinden başka adamlar toplanmış duruyorlardı. Ubey sesini kontrol edemeyerek ''Muhammed beni vurdu'' dedi. Adamlar onun yarasına baktılar ve hafif olduğunu söylediler. Fakat o yarasının çok ağır ve öldürücü olduğuna bir kez inanmıştı. Gerçekten de onun bu inancı sonradan doğru çıktı. Bana seni öldüreceğim dedi. Eğer üstüme sille atsaydı andolsun beni öldürürdü. Bu haber karşısında müşrikler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölmemiş diye endişelenmeye başladılar. Fakat Ubey kendinde olmadığından dolayı bu miğferli adamı başkalarıyla karıştırabilirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları nehir yatağına ulaştıklarında Ali radıyallahu anh kalkanına bir kayanın kovuğundaki sudan doldurarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Su durgun olduğu için çok kokuyordu. Bu nedenle çok susamasına rağmen Peygamber aleyhissalatu vesselam suyu içmedi. Bir kısmıyla yüzünü yıkadı, sonra hala düzlüğe yakın olduklarından biraz daha yukarıya tırmanma emri verdi. Önündeki kayanın üstüne çıkıp tırmanmaya devam etmek istiyordu. Fakat o kadar güçsüzdü ki tüm çabasına rağmen çıkamadı. Bunun üzerine Talha radiyallahu anh yaralarının ağır olmasına rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselamı sırtına aldı ve gerekli yüksekliğe çıkardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün Talha'ya yeryüzünde yürüyen bir şehit görmek isteyen Ubeydullah'ın oğlu Talha'ya baksın dedi. Geçici olarak konaklayabilecekleri bir yere vardıklarında güneş tepeye yükselmişti. Bu nedenle öğle namazını kıldılar. Namazda imam olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm namazı oturarak kıldırdı. Diğerleri de ona uyarak aynı şekilde kıldılar. Daha sonra kayalığın üstüne bir gözcü dikip dinlenmek üzere uzandılar. Çoğu derin ve taze bir uykuya daldı.